8. bölüm Hayvanlar o yılın geri kalanında köle gibi çalıştılar ama mutluydular. Yaptıkları her şeyin hırsız insanların oluşturduğu bir aylak güruhundan değil, kendi yararlarına olduğuna, onları başkalarının da izleyeceğine inandıkları için hiçbir çabadan ve fedakarlıktan kaçılmıyorlardı. Bahar ve yaz ayları boyunca haftada 60 saat çalıştılar. Ağustos geldiğinde Napolyon, pazar günleri öğleden sonra da çalışılacağını duyurdu. İşin tamamı gönüllü olarak yapılıyordu ama çalışmalara katılmayan her hayvanın tayını yarıya indiriliyordu. Hal böyleyken bile bazı işlerin ihmal edilmesi zorunlu oluyordu. Hasat önceki yıla kıyasla biraz daha az başarıyla kaldırılmış ve yazın başında ekim yapılması gereken tarlalardan ikisi zamanında sürülemedikleri için öylece bırakılmıştı. Sonraki kışın zor geçeceğini öngörmek zor değildi. Yel de değil beklenmedik zorluklar çıkarıyordu. Çiftlikte iyi bir kireç taşı ocağı vardı ve arazinin bir tarafında bolca yapı kumuyla depoda çimento bulunduğundan malzeme sıkıntısı yoktu. Ama başlarda sorun hayvanların taşın uygun ölçülerde nasıl kırılacağını bulamamasından yaşandı. Bunu kazma ve küskü kullanmadan yapmanın yolu yok gibi görünüyordu. Hayvanların hiçbiri arka ayakları üstünde dikilemediğinden o şeyleri kullanamazdı. Haftalar süren nafile çabalardan sonra birinin aklına gel çekiminden yararlanmak geldi. Taş ocağında o haliyle kullanılmayacak devasa kayalar öylece duruyordu. Bunların etrafına halatlar doladı, sonra atlar, inekler, koyunlar, yüke gelebilecek her hayvan hep birlikte asıldı. Hatta kritik anlarda domuzlar bile işe dahil oldu. Böylece kayalar, umut kıracak derecede, yavaş da olsa taş ocağının yukarısına çekilip, çarptıkları yerde dağılmaları için aşağı verildi. Kırılan taşların taşınması nispeten kolaydı. Atlar bunları yük arabasıyla taşıyor, koyunlar yerde yuvarlayarak götürüyor, hatta Benjamin bile eski bir gezinti arabasına koşularak işe katılmaya razı olarak payına düşeni yapıyordu. Yaz sonuna doğru yeterli miktarda taş biriktirilmişti. Böylece inşaat tomuzların nezareti altında başladı. Ama yavaş ilerleyen zahmetli bir süreçti bu. Bazen tek bir kayayı taş ocağının tepesine sürüklemek, gün boyu tüketici bir çaba göstermeyi gerektiriyordu ve bazen de o kaya yukarıdan aşağı yuvarlandığında kırılmıyordu. Gücü diğer hayvanlarınkinin toplamına eşitmiş gibi görünen boksör olmasa hiçbir şey yapılamazdı. Bir kaya yukarıya çıkartılırken yuvarlanmaya, bunu çeken hayvanlar kendilerini de bayır aşağı sürüklenir halde bulup barışmaya başladığında ipi asılıp kayayı durduran daima boksör oluyordu. Tepeye giden yolu soluk soluğa kalarak, toynaklarının ucunu toprağa saplayarak, geniş sarısı ter içinde kalarak santim santim kat edişi izleyen herkese hayran bıraktırıyordu kendine. Yonca bazen onu kendisine o kadar yüklenmemesi için uyarıyor ama boksör buna kulak asmıyordu. İki şiarı vardı. ''Daha sıkı çalışacağım ve Napolyon daima haklıdır.'' Bunlar her sorun için yeterli cevap oluşturuyordu ona göre. Horoza artık kendisini sabahları yarım saat değil, üç çeyrek saat erken uyandırmasını tembihlemişti. Son zamanlarda pek sık olmasa da boş kaldığında taş ocağına tek başına gidiyor, kırık taşları toplayıp yer değirmeni şantiyesine götürüyordu. Hayvanlar o yaz başka işlerle uğraşmak zorunda kalmalarına rağmen çok da kötü beslenmedi. Johnson zamanına kıyasla daha fazla yiyecekleri olmayabilirdi ama önlerine koyulan daha az da sayılmazdı. Sadece kendilerini geçindirmenin, buna ilaveten 5 müsrif insanı da beslemek zorunda kalmamanın sağladığı avantaj, bazı başarısızlıkları telafi edecek kadar büyüktü ve hayvanların işleri yapış yöntemi birçok bakımdan verimliydi, emek tasarrufu sağlıyordu. Örneğin tarlalardan zararlı otların ayıklanması, insanlar için mümkün olamayacak bir hassasiyetle yapılıyordu. Ve hiçbir hayvan hırsızlığa yeltelenmediği için çayırları ekilebilir arazilerden ayırmaya gerek yoktu. Dolayısıyla mevcut çalı çitlerin kapılarının bakımına zaman ve emek harcanmıyordu. Yine de yazın sonu yaklaşırken bazı eksiklikler kendini hissettirmeye başladı. Parafin yağ, çivi, ip, köpek bisküvisi, nal gerekiyordu ve bunların hiçbiri çiftlikte üretilebilecek şeyler değildi. Ayrıca zaman ilerledikçe tohuma, suni gübreye, çeşitli araçlara ve son olarak da yer değmeni için makinelere ihtiyaç olacaktı. Bunların nereden ve nasıl sağlanacağını kimse düşünemiyordu. Bir pazar sabahı hayvanlar emirleri almak için toplandığında Napolyon yeni bir politika izlemeye karar verdiğini duyurdu. Hayvan çiftliği artık komşu çiftliklerle ticaret yapacaktı. Bu alışveriş elbette kar sağlamak amacıyla değil, sadece acil ihtiyaç duyulan belli başlı malzemelerin sağlanması için yapılacaktı. Yel derimin inşaatının her şeyin önünde tutulması gerektiğini söylüyordu Napolyon. Bu sebeple de samanın o ilki buğday mahsülünün bir kısmının satılması için düzenlemeler yapılmıştı ve daha fazla para gerekirse bunlar gibi başka bazı şeylerdi. Mesela Wilmington'da da daima piyasası olan yumurta da satılabilirdi. Tavuklar Napolyon'a yumurtalarını yel derimeninin yapımı için özel katılım olarak feda edebileceklerini söyledi. Öte yandan hayvanlar bir kez daha müppen bir tedirginlik hissetmişti. İnsanlarla asla alışverişe girmemek, asla para kullanmamak, Johnson kovulması ertesinde yapılan zafer toplantısında alınan ilk kararlar arasında bunlar da yok muydu? Tüm hayvanlar bu kararların alındığını hatırlıyor ya da en azından hatırladığını sanıyordu. Napolyon'un toplantılara son vermesini protesto eden dört genç domuz seslerini yükseltecek oldu ama köpeklerden gelen korkunç hırlamalarla anında susturuldu. Sonra alışıldığı gibi koyunlar ''Dört ayak iyi, iki ayak kötü'' paslına girdi ve kısa süren aksilik böylece giderilmiş oldu. Napolyon sükûnu sağlamak için toynağını kaldırdı ve ticaret konusundaki bütün düzenlemeleri hallettiğini duyurdu. Hayvanların herhangi şekilde insanlarla temasa geçmesine gerek olmayacaktı ki zaten en arzu edilmeyecek şey de buydu. Bütün yükü kendi omuzlarına almaya niyetliydi. Wellington'da yaşayan Bay William Prada bir avukat hayvan çiftliğinin dış dünyayla olan ilişkilerini aracılık yapmayı kabul etmişti ve her pazartesi sabahı talimatları almak için çiftliği ziyaret edecekti. Napolyon konuşmasına her zamanki gibi, çok yaşlı hayvan çiftliği narasıyla bitirdi ve İngiltere'nin hayvanlarının söylenmesinin ardından herkes dağıldı. Türlak daha sonra çiftlikte bir tur atıp hayvanları rahatlattı. Ticaret yapma ve para kullanma konusundaki kararın aslında hiçbir zaman kabul edilmediği, hatta gündemi bile getirilmediği konusunda güvence verdi. Bu bir hayal ürünü, izi geriye doğru sürülse en başında kartopu tarafından yayıldığı anlaşılacak bir yalandı kaç hayvan hala hafif şüpheler besliyordu ama cırlak ölelerine hırçın bir tavırla ''Bunu sizin hayalinizin bir ürünü olmadığından emin misiniz yoldaşlar?'' diye sordu. ''Herhangi bir yerde yazılı mı?'' Öyle bir ifade kesinlikle yazılı olmadığına göre hayvanlar bir hatadan ibaret olduğuna inanabilirlerdi. Böylece Bay Weinper kararlaştırıldığı gibi her pazartesi günü çiftliği ziyaret etmeye başladı. Sinsi görünüşlü, uzun favorili, Gördüğü rağbetin ağzına bakılırsa pek de matah bir avukat kabul edilmeyen ufak tefek adamın tekiydi ama hayvan çiftliğinin er ya da geç bir simsara ihtiyaç duyacağına ve komisyonların el atmaya değer türden olacağına herkesten önce uyanacak kadar zekiydi. Hayvanlar onun geliş gidişlerini bir tür korkuyla gözlüyor, onunla karşılaşmaktan mümkün olduğunca kaçınıyordu. Öte yandan Napolyon'un dört ayak üstünde durup iki ayak üstünde dikilen Wimper'a emirler verirken sunduğu görüntüsü, gururlarını okşuyor ve yeni düzenlemeye bir dereceye kadar hoşgörüyle bakmalarına yol açıyordu. İnsan ırkıyla olan ilişkiler artık eskisi gibi değildi. Ancak insanların hayvan çiftliğine duyduğu nefret gelişmeler gözlendikçe azalmıyor, tersine artıyordu. Herkes çiftliğin iflas etmesinin sadece zaman meselesi olduğuna, Hepsinin ötesinde, yel değirmeninin topyekun başarısız olacağına inanıyordu. Meyhanelerde bir araya geldiklerinde, birbirlerine çizimler aracılığıyla yel değirmeninin yıkılmaya mahkum olduğuna ya da bir şekilde ayakta kalsa bile çalışamayacağına dair kanıtlar sunuyorlardı. Ama hiç istememelerine rağmen hayvanların kendi işlerini halletmekte gösterdiği etkinliğe saygı duymaya başlamışlardı. Bunun belirtilerinden biri, hayvan çiftliğinin malikane çiftliği olarak değil, yeni adıyla anmalarıydı. Ayrıca çiftliği geri alma umudunu bir tarafa bırakıp, oralardan taşınan Jones'u üstün kabul etmekten de vazgeçmişlerdi. Hayvan çiftliği ile dış dünya arasındaki tek bağlantı bu impar'dı. Ama Napolyon'un, Foxwood'daki Bay Pillington'la ya da Pinchfield'ın sahibi Bay Frederick'le iş anlaşmaları yapmak üzere olduğuna dair dedikoduların ardı arkası kesilmiyordu. Ancak böyle bir şeyin aynı anda ikisiyle birlikte gerçekleştirileceğine, asla ihtimal verilmiyordu. Domuzların ansızın çiftlik evine yerleşip orada yaşamaya başlaması da tam o dönemde gerçekleşti. Hayvanlar bir kez daha erken dönemde buna karşı alınan kararı hatırladı ve Cırlak bir kez daha onların durumun öyle olmadığına inandırmaya çalıştı. Bunun mutlaka yapılması gereken bir şey olduğunu, çiftliğin beyni konumundaki domuzların sakin bir yerde çalışması gerektiğini söylüyordu. Ayrıca sıradan bir domuz ahırı yerine evde yaşaması, Liderin itibarına ve hassasiyetine daha uygundu. Buna rağmen bazı hayvanlar domuzların yemeklerini mutfakta yemekle ve kabul odasını dinlenme mekanı olarak kullanmakta kalmayıp yataklarda uyuduğunu öğrenince içerledi. Boksör bu meseleyi alışıldık, Napolyon daima haklıdır söylemiyle geçiştirdi ama yataklar konusundaki kesin hükmü hatırladığını düşününce yonca ahırın duvarına gitti ve yedi emiri okumaya başladı. Sadece harfleri tanıyabildiğini anlayınca gidip Muriel'i buldu ve oraya götürdü. Bana dördüncü emiri oku Muriel dedi. Yataklara dair hiçbir şeyden bahsediliyor mu orada? Muriel yazıyı zorlanarak heceledi. Sonunda burada hiçbir hayvan çarşaf serili yatakta uyumayacak yazıyor dedi. Dördüncü emirde çarşaftan bahsedildiğini hatırlamaması Yonca'yı şaşırtmıştı. Ama duvarda yazılıysa öyle olmalıydı. Ve tam o sırada her nasılsa yanında iki köpekle birlikte oradan geçmekte olan cırlakta meselenin doğru anlaşılmasını sağladı. Demek ki biz domuzların çiftlik evindeki yataklarda uyuduğunu işittiniz yoldaşlar dedi. Neden olmasın ki? Yataklar konusunda bunu meneden bir kural olduğunu sanmıyordunuz herhalde değil mi? Yatak dediğin üstünde uyunan şeydir. Bir kerevete düzgün şekilde serilmiş saman da yatak kabul edilir. Kural, insan icadı olan çarşafları kastetmektedir. Çiftlik evindeki yataklardan çarşafları sıyırıp aldık ve bataniyeler arasında uyuyoruz. Üstelik sözünü ettiklerim çok da rahat yataklar. Ama size şu kadarını söyleyebilirim yoldaşlar. Son zamanlarda yapmak zorunda kaldığımız zihinsel çalışmalar göz önüne alındığında olması gerektiği kadar rahat değiliz. Biraz huzuru, biraz rahatı bize fazla görmüyorsunuz değil mi yoldaşlar? Bizi görevlerimizi yapamayacak kadar yorgun hallere sürüklemeyeceksiniz herhalde ve elbette Johnson geri gelmesini de istemezsiniz. Hayvanlar ona derhal bu konuda teminat verdi ve domuzların çiftlik evindeki yataklarda uyuması meselesi bir daha ağza alınmadı. Ve sonra domuzların artık sabahları diğer hayvanlardan birkaç saat geç uyanacağı duyurulduğunda bu konuda da kimse şikayet etmedi. Sonbahar geldiğinde hayvanlar yorgun ama mutluydu. Zor bir yıl geçirmişlerdi ve samanla mısırın bir kısmının satılmasıyla birlikte Kışlık yiyecek stokuda da azalmıştı. Ama yel değirmeni her şeyi unutturuyordu. İnşaat neredeyse yarı yarıya tamamlanmıştı. Hasattan sonra havanın yağsız olduğu bir dönem yaşandı ve hayvanlar bunun duvarların iki karış daha yükselmesinin iyi bir fırsat olduğunu düşünerek gün boyu zahmetle çalışmayı sürdürdü. Boksör geceleri bile gelip ay ışığında tek başına bir ya da iki saat daha çalışıyordu. Hayvanlar ne zaman boş kalsalar yarısı tamamlanan derimenin etrafını tekrar tekrar dolaşarak duvarların sağlamlığına ve diktiklerindeki hassaslığa hayranlıkla bakıyor, öylesine etkileyici bir şey inşa edebildiklerine kendileri de hayret ediyordu. Sadece yaşlı Benjamin, yer derimini konusunda heyecana kapılmayı her zamanki gibi reddediyor, eşeklerin uzun yaşadığına dair gizemli yorumlar yapmakla yetiniyordu. Kasım ayı gün batımından hışımla esen rüzgarlarla birlikte geldi. Hava harcın karılmasına izin vermeyecek kadar yağışı olduğundan inşaat durdu. Sonunda bir gece rüzgar çiftlik binalarını temellerinden sarsacak kadar sert esmeye başladı ve ağırın çatısındaki kiremitlerin bir kısmını uçurdu. Uzaklarda bir silahın ateşlendiğini rüyasında aynı anda gören tavuklar bağrışarak uyandı. Hayvanlar sabah yerlerinden çıktıklarında bayrak direğinin devrildiğini ve meyve bahçesindeki kara ağaçlardan birinin turp gibi köküyle birlikte sökülerek savrulduğunu gördü. Tüm bunların farkına varmışlardı ki, her birinin gırtlağından çaresizlik çığlıkları koptu. Gözlerine korkunç bir manzara ilişmişti. Yel değirmeni enkaz halindeydi. Hep birlikte oraya koştular. Dışarıya çıkıp yürüdüğü nadiren görülen Napolyon en baştaydı. Evet, onca mücadelenin meyvesi temellerine kadar dümdüz olmuş halde orada yerde yatıyordu. Bin bir zahmetle kırılıp getirilen taşlar etrafa saçılmıştı. İlkin bir süre hiçbir şey demeden moloza dönüşen taşlara baktılar. Napolyon arada sırada yeri koklayarak çevreye dolaşıyordu. Dimdik kesilen kuyruğu sağa sola seyiriyor, bunu da onun yoğun bir zihinsel faaliyet içinde olduğunu gösteriyordu. Sonra ansızın bir karara varmış gibi durdu. Sakin bir tavırla, yoldaşlar dedi. Bundan kimin sorumlu olduğunu biliyor musunuz? Gece gelip yel değmenimizi yıkan düşmanın kim olduğunu biliyor musunuz? Birden fırtına gibi bir sesle kükredi. Kar topu. Bunu kar topu yaptı. Olanca habisliğiyle planlarımızı aksatma ve bir alçağa layık şekilde kovulmanın intikamını alma peşinde olan o hain gecenin karanlığına sığınarak geldi ve neredeyse bir yıllık emeğimizi yok etti. Şu anda ve hemen buracıkta kar topunu idama mahkum ediyorum. Onu bulup Adaletin yerine getirilmesini sağlayacak yoldaş, ikinci sınıf kahraman hayvan madalyası ve yarım kilo elmayla ödüllendirilecektir. Onu canlı yakalayanaysa tam bir kilo elma. Hayvanlar kar topunun öyle bir suçu işlemiş olabileceğini öğrenmekte tarifsiz bir şaşkınlığa sürüklenmişti. Bir öfke bağırtısı koptu ve herkes olur da geri gelirse kar topunu yakalamanın yollarını düşünmeye başladı. Ve Tam o sırada tepeciğin az ilerisindeki otlakların üstünde domuz toynağı izleri bulundu. Ancak birkaç metre takip edilebiliyorlardı ama çitteki gediye doğru gittikleri belliydi. Napolyon bunları dikkatle kokladı ve kar topuna ait olduklarını bildirdi. Kar topunun Foxwood çiftliği yönünden gelmiş olabileceğini tahmin ediyordu. İzlerin incelenmesi tamamlanınca artık oyalanmak yok yoldaşlar diye bağırdı. Yapılacak bir işimiz var. Derhal bu sabah yel değirmenini tekrar inşa etmeye başlıyoruz ve ister yağmur yağsın, ister güneş açsın, kış boyu hiç durmayacağız. O sefil haine işimizi öyle kolay bozamayacağını göstereceğiz. Unutmayın yoldaşlar, planlarımızda hiçbir değişiklik yok. Bugüne kadar olduğu gibi yürütülecekler. İleri yoldaşlar, çok yaşa yel değirmeni, çok yaşa hayvan çiftliği.